Aziz ve sevgili dinleyiciler, Cumanız mübarek olsun. Allah bu güzel günün içinde saklı olan mükafatlardan, ikramlardan cümlenizi istifade ettirsin. Cuma gününün hayrına, bereketine cümlenizi nail eylesin. Nice cumalara sıhhat ve afiyetle ulaşmanızı nasip eylesin. Biliyorsunuz, bu dünya hayatı bir darı, imtihandır dünya. İmtihan halidir. Biz burada, bu dünyada ömrümüz boyunca yaşıyoruz ama bu yaşamın oturması, kalkması, uyuması, uyanması, kazanması, harcaması, sevinmesi, gülmesi, ağlaması, üzülmesi hepsi bir imtihandır. Hayatın olayları karşısında bizim takınacağımız tavır ile biz Allahu Teala Hazretlerinin rızasını kazanırız ya da efendim cezaya mustahak bir duruma düşebilir bir kul o durumdan Allah'a sığınırız. Şimdi bir insanın ömrü boyunca tabi bu ana hakikati daima gözünde tutması ve bütün işlerini bu ana Düşüncenin, ana büyük hakikatin ışığında tanzim etmesi, davranışlarını ona göre düzenlemesi uygun olur. Şimdi biz e, dünya hayatında e, çeşitli olaylarla karşılaşıyoruz. Bu olayların bir kısmı, büyük bir kısmı hatta e, istatistik yapılsa aslında sevindirici olaylardır. Ömrümüz mutlulukla geçiyor, geçer. Büyük ölçüde insanların çoğunluğunun sayı, sayı olarak büyük bir kısmının ve bir insanın kendi ömründe de zamanının büyük kısmının mutlu geçtiğini kabul etmemiz lazım. Allah'ın nimetiyle geçiyor. Yani sıhhat ömrümüz boyunca umumi bir durumdur. Hastalık arizi bir durumdur. Sıhhi olarak, sıhhatli olarak, sağlıklı olarak uzun yıllar yaşıyoruz da bazı zamanlarda hastalanıyoruz ama bizim gözümüzde büyüyor hastalık sanki bütün ömrümüz hastalıkla geçmiş gibi Efendim, böyle bir duyguya kapılıyoruz ama doğru olarak düşünecek olursak istatistik noktasından zamanlama bakımından teraziye koyup tartacak olursak mutluluklar çok fazladır Allah'ın nimetleri çok fazladır sıkıntılar azdır tabi Kulların e, her birinin imtihanı başka başka geldiği de muhakkak. Biz genel ölçüler içinde söylüyoruz. Esas itibariyle nimetlere masarız. Nimetlere masar olduğumuz zaman ne yapmamız lazım? Bu nimetin bizi yaratan Rabbimizden geldiğini bilmemiz lazım. Meyveleri biz mi olduruyoruz? Sıhhati biz kendi kendimize mi, kendi vücudumuza sağlıyoruz? Aklımızın, gözümüzün, kulağımızın, konuşmamızın mükemmelliği, sıhatimizin tamlığı bizden değil bizim dışımızda bir olay Allah'ın bize verdiği bir şey çevremizdeki hava, su efendim, manzara, meyveler, yiyecekler bunlar hepsi allah Teala Hazretlerinin ikramı tabi biz bu ikramlara bir e, imtihan olarak aslında e, muhatap oluyoruz, mazhar oluyoruz Allah bize nimet veriyor, niçin? bakalım şükredecek mi kulum diye İşin aslı bu. İmtihan dünyasında nimetlerle karşılaştığımız zaman bunu bize Allah'ın gönderdiğini bilmeliyiz. Münimi, hakikiyi bilmeliyiz ve ona şükretmeliyiz, hamd etmeliyiz. Biliyorsunuz dünyada insanlar, centilmen insanlar, kibar insanlar birbirlerinden küçük bir jest gördükleri zaman dahi hemen teşekkür ederim diyorlar. Ve çocuklarımızı da öyle yetiştirmeye çalışıyoruz. Teşekkür ederim, teşekkür ederim iyi şekilde yetişirmeye çalışıyoruz. Tabii bu teşekkür Allahu Teala Hazretlerine karşı her nimetinde olması lazım. Elhamdülillah çok şükür ya Rabbi ki bana sıhhat verdin, afiyet verdin. Efendim huzur verdin, sağlık verdin. Hayırlı evlat verdin, güzel iş verdin, temiz kazanç verdin. Elhamdülillah dünyanın güzel bir yerinde yaşıyorum. Elhamdülillah sülb ve sukun içindeyim. Gibi binlerce, milyonlarca, milyarlarca nimetin içindeyiz. Bunlara hamd etmemiz, şükretmemiz, bu bunların nimet olduğunu bilmemiz ve gönderenine teşekkür etmemiz gerektiğini bilmemiz lazım, bu bir. İkincisi, bazen de sıkıcı olaylar başımıza geliyor. Mesela hastalık gibi. Ama aslında hastalık sıkıcı bir olay olmakla beraber sonuç itibariyle insana büyük sevap kazandırdığı için aslında o da... E, bir sevap kaynağı, mükafat kaynağı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şerifinde onun için buyurmuş ki insanlar hasta olan insanların ne kadar büyük mükafatlara nail olduğunu, ne kadar büyük dereceler kazandığını, ahirette ne kadar yüksek mertebeler bulacağını bilselerdi doğrusu sıhhatli olmak değil de Hasta olmayı temenni bile ederlerdi. Tabi hasta olmayı temenni etmek yok. Çünkü allah Teala Hazretleri nimetleri sağlıklı iken de insana verebilir. Cennetin nimetlerini sağlıklı iken de bir insan kazanabilir. Biz hem sağlığı isteriz hem de cenneti isteriz tabi. Fakat bazen insanın başına hastalık geliyor. O zaman ne yapması lazım? Sabretmesi lazım. Şikayet etmemesi lazım. Dikkat etmesi lazım. Konuşmasına, duygularına hakim olması lazım. Ve o zaman sabrederek sevap kazanması lazım. Demek ki müminin iki tane büyük sevap kaynağı var. Şükrederek sevap kazanmak. Bir, nimetlerin geldiği zaman, nimetleri düşündüğü zaman, nimetlere erdiği zaman şükretmek. İkincisi de belalara, musibetlere, hastalıklara, sıkıntılara uğradığı zaman sabretmek. Eyüp Aleyhisselam'ın sabrını Kur'an-ı Kerim met ediyor. Peygamber Efendimizin nasıl sıkıntılara uğradığını, sabrettiğini, sebat ettiğini, çalıştığını, gayret ettiğini biliyoruz. Ne kadar onu üzdüklerini müşriklerin biliyoruz. Hatta öldürmeye kastettiklerini biliyoruz. Hatta kendi doğduğu efendim sevgili beldesini terk etmek, hicret etmek zorunda bıraktıklarını biliyoruz. Bütün bunlara bu da yetmiyormuş gibi hicret ettiği yerde de efendim onu cezalandırmak veya onun efendim başlattığı nurlu hareketi söndürmek, Allah'ın nurunu söndürmek için nasıl ordu toplayıp da Medine'ye gittiklerini biliyoruz. Bütün bunlara da Peygamber Efendimizin nasıl ömrü boyunca sabrettiğini, nasıl efendim mütevazi bir hayat sürdüğünü, hatta bugünkü insanlarımızla mukayese edecek olursak hani şu fakir dediğimiz vatandaşlarımızın halleriyle mukayese edelim. Köydeki veya gecekondu'daki doğrusu Peygamber Efendimizin bizzat Allah'ın en sevgili kulu olmasına rağmen ve etrafındaki sahabe-i kiramının Rıdvanullah Aleyhi Mecmai'nin Allah'ın en sevgili, mübarek, salih, evliya kulları olmalarına rağmen ne kadar sıkıntılar çektiğini okuyunca hayretler içinde kalıyoruz. Giyecekleri yok, yiyecekleri yok, aç kalıyorlar, sabrediyorlar ama Allah'a karşı ibadetlerinde, kulluklarında mükemmel bir çizgiyi asla bozmuyorlar. Bizim için örnek insanlar parmakla gösterilecek, peşlerinden gidilecek, efendim yollarına uyulacak insanlar oluyorlar. Ümmetin en yüksek tabakasını teşkil ediyorlar. Demek ki sabretmekle de insan sevap kazanır ve hatta sabırla insan daha çabuk olgunlaşır. Hatta tasavvufta da öyledir. Yani sabırla olan gelişme efendim nimetler içindeki gelişmeden çok daha fazladır. Çok daha hızlıdır. Çok daha kesindir. O bakımdan e, sabır da insanın bir derece kazanma sebebi. Şimdi çevremizdeki olayları bir mümin gözüyle inceleyecek olursak bu olayların tabi esas itibariyle Allah'ın bir imtihanı olduğunu biliyoruz da yalnız bazen de bu olayların bir ceza olarak geldiği de e, kesin. Şeksiz, şüphesiz bir hakikat. Mesela Firavun'un başına gelen olay efendim sonunda uğradığı ceza onun efendim e, tanrılık davasına kalkmasından kaynaklandığı kesin. Efendim Nuh kavminin başına gelen tufan belası, cezası Nuh aleyhisselama onun o kavmin asi olması, söz dinlememesi Nuh aleyhisselama e, hatta efendim kötü gözle bakması onunla alay etmesi efendim ciddiye almaması sonucunda Allah Teala Hazretleri tufanla cezalandırmış. Ad kavminin, Semud kavminin cezalarını biliyoruz. Fert olarak bazen bazı insanlara Allah'ın kafirliği dolayısıyla kafir olduğu için nasıl yıldırımlar yağdırdığını, tepelediğini, kahrettiğini, mahvettiğini biliyoruz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimize eza cefa eden müşriklerin sonunda nasıl cezalarını ve belalarını bulduklarını biliyoruz. Demek ki dünyadaki olayların bir kısmı da Allah'ın belası ve cezası olarak yani kulun işledikleri çirkinliklerin karşılığında kendi başına efendim ördüğü çorap olarak geldiği de muhakkak. Onun için Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri bir hadisi şeriflerinde buyuruyor ki, اِنَّا رَجُولَ لَيْيُحْرَمُ الرِّزْكَ بِذَنْ بِيُسْيبِهُ Yani kişi bazen efendim işlediği bir günahtan dolayı, battığı, bulaştığı bir günahtan dolayı rızkından mahrum kılınır. Rızkından mahrum olur. Neden? Sen günah işledin de ey kulum, onun için ben senin rızkını şimdi ceza olarak kesiyorum. Mahrum ol da, anla bakalım o günahı işlemenin ne kadar fena olduğunu der gibi bir ilahi cezaya uğrayabiliyor. Ve efendim hayatımızdaki olayları da biz şöyle bir e, ibret gözüyle hikmetli bir insan bakışıyla yani bilge bir insan bakışıyla inceleyecek olursak çevremizdeki insanların başına gelen olayları daima görürüz. Deriz ki mesela falanca adamın başına bir şey geldiği zaman komşumuzdan veya gazetelerden okuduğumuz bir olaydan, ha, bak ettiğini buldu, işte gördün mü? Çalma kapını, çalarlar kapını derler, işte bak belasını cezasını çekti, ilahi adalet tecelli etti, sonunda efendim o haksızlığı yapan belasını buldu filan diyoruz. Demek ki bazen olaylar da insanın kendisinin Allah'a karşı kulluğundaki kusurdan kaynaklanıyor. O halde bizim ne yapmamız gerekiyor? Ee, tabii eğer kusurlu bir halimiz varsa kendimizi kontrol etmemiz gerekiyor. Kendimizi kendimizin kontrol etmesi gerekiyor. Buna oto kontrol deniliyor veya kendi kendisini kritik etmesi, tenkit etmesi oto kritik deniliyor. İnsanın kendi haline bakması ve kendisinin halini değerlendirmesi. Bu tabii çok normal olmayabilir. İnsanlar kendisi hakkında objektif düşünmeyebilirler. Onun için genel olarak ruhi terbiyede bir mürşidi kamile teslim olunuyor ki o nefsinin ayıplarını ötesin ve onlardan dönmesini sağlasın. Çünkü dışarıdan bakan hele bu konuda uzman olan, derin uzman olan bir insan, tabii bu olayları daha iyi bildiği için, nefsin oyunlarını, hilelerini, şeytanın hilelerini bildiği için daha güzel tavsiyelerde bulunur. En iyisi tabii böyle bir mürebbiye, bir büyük muallime, bir mürşid kamile teslim olmak diye söylemiştir kitaplarımız. Bir üniversite profesörü, teknik üniversitede okumuş olan bir profesör tanıdığımız diyor ki, tasavvufa nasıl intisap etmiş? İlk önce Mevlana Celaleddin Haz Rumi Hazretlerinin Kaddasallahu Sürrahul Aziz Mesnevi tercümesini okumaya başlamış. Marif klasikleri arasında çıkan Mesnevi tercümesini okumaya başlamış. Orada bir noktaya gelmiş ki Mevlana Hazretleri diyor ki orada kitabının içinde Mesnevi de Azizim Ey Müslüman eğer aklım varsa bir müşid kamilin eteğine yakış. Onun üzerine o tabi bu şeyi kendisine de bir nasihat olarak kabul etmiş. O zaman etrafındaki insanları soruşturmuş, bir mürşidi Kamil aramış, araştırmış ve sonunda işte Abdülaziz Bekkine hocamız Abdülaziz Kazani hocamız efendim, selefimize efendim, intisap etmiş diye kendisinin ağzından dinlemiştim. Tabi insanın kendi kusurlarını görmesi de çok büyük bir fazilettir. Kişi noksanını görmek gibi irfan olmaz. İrfanın yüksek bir derecesidir ama bu dereceye herkes eremiyor. Çocuk kendi kusurunu göremez, hatada ısrar eder. Basit bir insan da kusurunu göremez, inat eder. O halde onlara yukarıdan biraz daha böyle otoriter bir kaynaktan hatalarını, kusurlarını göstermek lazım geliyor. Tamam. İnsan hatasını görecek. Ne yapacak? Hatasını görünce Tevbe edecek, istiğfar edecek. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hadis-i şeriflerinde buyuruyor ki ben peygamberken Allah beni çok yüksek mevkiye çıkartmışken, gelmiş ge gelecek, günahlarım olsa bile, olacak olsa bile onları affettiğini fetih suresinde bildirmişken ben dahi günde yetmiş defa, yüz defa Allah'tan tevbe ve istiğfar ediyorum, affımı, mağfiretimi diliyorum diyor. Tabi Peygamberler günah işler mi? İşlemez. Peygamberliğin vasıflarından birisidir. Peygamberler günah işlemekten korunmuşlardır. Allah'ın sevgili kullarıdır. Günah işlemezler. Ama Peygamber Efendimiz niye tövbe ve istiğfar ediyor? Tabi her yüksek makamın da o makamın yüksekliğiyle mütenasip adabı vardır. Allah'a en, en yakın kul olan Peygamber-i Zişan sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin de yani Kabe, Kavise'nin etlen makamında tabii bir edebi var. Efendim riayet ettiği yüksek edepler var. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de Miraç olayı anlatılırken, mazagal basarır ve ben diyor buyuruyor ayet-i kerimeyle peygamber efendimizin Allahü Teala hazretlerinin huzur izzetine vasıl olduğu kabul olunduğu zaman ne kadar güzel bir edeple hareket ettiğini, Allah'ın nasıl sevgisini kazandığını bu ayet-i kerime bildiriyor. Demek ki. Her yüksek makamın edebi olduğu için, e, tabi o kendi edebine göre düşünüyor ve e, çok mütevazı olduğundan ve haklı olarak tabi aynı zamanda bir gerçektir, şek ve şüphe yoktur. E, ya bir sana hakkıyla ibadet edemedim buyurduğu da rivayet ediliyor. Tabi hiçbir kul Allah'a hakkıyla ibadet edemez çünkü her şeyimiz Allah'tan olduğu için her an ibadet halinde olmamız lazım her an ibadet ve taatte bulunmak da kolay değil bir de ibadeti de kaliteli yapmak kolay değil ne kadar kaliteli yapılsa da ufak tefek efendim yine bir takım beşer olduğu için efendim en yüksek kaliteye göre biraz eksiklikler olabileceğinden peygamber efendimiz dahi günde yetmiş defa yüz defa istiğfar ettiğini bildiriyor bu ne demek yani ben peygamberken böyle yapıyorum, siz de bu edebe riayet edin, kendinizi kontrol edin, Allah'tan af dileyin. Evet, insan tevbe ve istiğfar edince, Allah'tan af dileyince, allah Teala Hazretleri, sevgili dinleyiciler, sevgili Akra dinleyicileri, Allah affediyor, hatta bir müjdeli hadisi şerif var, bir kul hatasını anlasa, Allahü Teala Hazretlerine karşı yaptığı işin doğru olmadığını sesse içine pişmanlık düşse kalbine bir yanma düşse ah ben niye bu işi yaptım Allah'ın hoşuna gitmeyecek efendim hatalı olan günah olan bir işi yaptım diye içine pişmanlığın ateşi düştüğü zaman acısını gönlünde hissetmeye başladığı zaman daha diline getirip de affet beni Allahım diye. Estağfurullah el-azim diye diliyle söylemeden Allah onu affeder buyuruyor. Tabi biliyoruz ki Allahü Teala Hazretleri insanların gönüllerine bakıyor. Gönüllerinden geçen duyguları da biliyor ve onlara göre, niyetlere göre insanı değerlendiriyor. Demek ki ilk önce hatalı olup olmadığımızı devamlı kontrol altında tutmalı ve uyanık bir Müslüman olmalıyız. Hatamız varsa derhal dönmeliyiz. Dönmeye tevbe deniliyor Arapça'da. Affımızı, mağfiretimizi istemeliyiz. Ona da istiğfar deniliyor. Ee, Tabi ondan sonra kendimizi düzeltip, iyi bir kul olma, gayret etmeliyiz. Bir başka hadisi şerif var. Tevbenin ne kadar güzel olduğunu, ne kadar tesirli olduğunu gösteren bir e, İmam Beyhakî'nin Enes radıyallahu anh'ten rivayet etmiş olduğu bir hadis şerif karşımda. Buyuruyor ki Peygamber Efendimiz, İnnallaha ta'ala yekuy allah Teala Hazretleri buyuruyor ki, اِنِّي لَا اَهِمُّ بِا اَهْلِ الْاَرْضِ اَذَابًا Ben yeryüzündeki ahaliye, insanoğluna yaptıkları kusurlardan dolayı azap etmeye davranıyorum. Himmet ediyorum. Yani öyle bir şeyi düşünüyorum. فَاِذَا نَزَارْتُ ila umari بِيُوتِ Benim mescitlerimin müdavimlerini onları imar eden, manevi bakımdan imar eden abidleri ibadet ehli halis muhlis Müslümanları gördüğüm zaman vel mütehabine fiyye benim için birbirleriyle samimi dostluk kuran müminleri o sıcak böyle kardeşlik duygusu içinde gördüğüm zaman vel müstağfirine bil eshar gecenin sonlarında seher vakitlerinde herkes uykudayken uykusunu bölüp kalkıp abdest alıp da Aman ya Rabbi diye döküp terbe ve istiğfar edenleri gördüğüm zaman saraftu azabi anhum o düşündüğüm azabı onlardan kaldırıyorum. Yani onlara azap etmiyorum. Etmeyi düşündüğüm halde bu iyi insanları görünce vazgeçiyorum. Buyuruyor. Demek ki aslında e, sevgili dinleyiciler hani e, gericilik diyorlar efendim bilmem efendim Müslümanlar bazı e, şekillerde efendim kötü göstermeye çalışıyorlar. Karalıyorlar, aleyhinde yazıyorlar, çiziyorlar ama işin aslında yani dünyada insanların azap görmemesi, efendim huzur içinde yaşamasının manevi sebebi o mescitlerdeki mübarek ibadet eden insanlar, o samimi birbirlerini seven Müslümanlar, o geceleri kalkıp da secadesinde gözyaşı döküp, tespit çekip Allah diyen aşıkı sadıklar. Yani onların yüzü suyu hürmetine, sağlık ve afiyet içinde insanlar yaşıyor da gene de dindarlara kızıyorlar. Dine kızıyorlar, efendim çeşitli ileri geri sözler söyleyenler olabiliyor. Şimdi bu hadisi şerife, ikinci hadisi şerife çok dikkatle bir daha eğilelim allah Teala Hazretleri azap edecekken azabını kaldırıyor, yapmıyor. Azap edecekken azap etmiyor, kullarını bağışlıyor. Kimler hürmetine? Ummari büyüti, benim evlerimi imar eden insanlar hürmetine diyor Allahu Teala Hazretleri. Büyüti dediği, yani benim evlerim dediği Allah'ın nereleridir? Mescitlerdir. Mescitler Allah'ın evleridir, ne güzel. Yani biz mescide gittiğimiz zaman sevgili dinleyiciler ne güzel bir şey oluyor? Ne yapmış oluyoruz? Allahu Teala Hazretlerini evinde ziyaret etmiş oluyoruz. Ne kadar hoş bir şey. Hani insan sevdiği yüksek bir şahsiyetin konağının kapısına gitse, sarayına gitse, efendim kapıdan kabul olsa Huzura alınsa ne kadar memnun olur? Biz de allah Teala Hazretleri'ni elhamdülillah istediğimiz zaman ve en aşağı günde beş defa ezanlar okunup da bir de bize davet oluyor. Hayyalet salah, hayyalet felah diye minarelerden müezzinlerle, hoparlörlerle Allahü Teala Hazretleri bizi evine kendi davet ediyor. Ne kadar büyük bir şeref. O davet kaçırılır mı? Allah kullarını evine davet ediyor. Gelin bakalım benim evime diye kapılarını açıyor ve Allahü Teala Hazretlerinin evleri ne kadar güzel ki kapılarında bekçiler yok, efendim engellemeler yok, hüviyet kontrolleri yok, efendim aramalar, taramalar yok, protokol yok. İnsan samimi olarak Allahü Teala Hazretlerinin evine gidiyor ve orada efendim canı gönülden Allahü Teala Hazretlerine, Rabbine ibadet ediyor. Bu ibadet eden demiyor da hadis-i şerifte diyor. Yani im imar eden kişiler mescitleri imar eden kişiler demiş oluyor. Buradan anlıyoruz ki mescitlerin mahmur olması, imarlı olması, şen olması efendim neden dolayıdır? İçinde cemaatin olmasından dolayıdır. Düşünelim ki çok basit yapılmış bir çadır veya baraka veya efendim çardak bir mescit öyle düşünelim, hani köylü çok fakir olduğundan bir çardak yapmış kendisine mescit olarak köy orayı kullanıyor diyelim. Çok basit ama içinde cemaati çoksa o zaman orası mamur oluyor. Yani bakımlı, imarlı, süslü, ziynetli oluyor. Neden? Cemaat var. Cemaat onu ziynetlendiriyor, mamur hale getiriyor, mamure haline getiriyor. Bu çok önemli bir şey. Yani Allah'ın mescitlerine gidilmediği zaman da mescitler harap olmuş oluyor. İsterse betondan yapılmış olsun, isterse duvarları nakışlarla, altın yaldızlarla süslenmiş olsun. İyi güzel ama kapısı efendim gayet güzel bir efendim kıymetli tahtadan oyulmuş ceviz bir çok kıymetli kapı, minberi çok kıymetli ama içinde hiç insan yok. Demek ki bu cami ne kadar ...mamur gibi görünse maddeten aslında harabedir. Neden? İçinde cemaat yok. O halde semtimizdeki camileri harabe haline getirmek vebaninde yüklenmeyelim değil mi sevgili dinleyiciler? Yani sen evinde namaz kıldığın zaman, camiye gitmediğin zaman o camiyi adeta harap etmiş oluyorsun yerle bir etmiş oluyorsun. Çünkü içinde namaz kılan insan olmuyor. Sen ona gittiğin zaman sen o camiyi imar etmiş, bakımlı hale getirmiş, efendim süslü ziynetli hale getirmiş oluyorsun. Tabi bu bizim içimizde bir ibadethane sevgisi olmasına bağlı. Ve bir insanın gönlünde ibadethane sevgisi varsa, ibadetini camide gidip yapma aşkı ve şevki varsa, onun hakkında çok müjdeli hadisi şerifler var. allah Teala Hazretleri öyle. Mescit aşıklarına, ibadet aşıklarına kıyamet gününde arş-ı alasının gölgesinde nurdan minberler verecek, orada oturtacak, mahşer gününün sıkıntılarına onlar uğramayacaklar. O halde öyle insanlar olmaya gayret edelim, çevremizdeki mescitleri mamur tutalım, harabe haline getirmeyelim, cemaatsiz bırakmak suretiyle. İkinci Allah'ın sevdiği kimseler, kimler onların hürmetini, azabı çekiyor, kaldırıyor, yapmıyor. El müteha bine fiye, benim için birbirlerine muhabbet eden, birbirleriyle arkadaş ve dost olan kişileri gördüğüm zaman azaptan vazgeçerim buyuruyor ikinci olarak. Bu nedir? Bu da o kadar önemli bir şey ki muhterem kardeşlerim, yani biz Müslümanlar, o kadar kolaydan Allah'ın rızasını kazanabiliriz ki, o kadar büyük sevapları kolaylıkla alabiliriz ki, o kadar yüksek makamlara kolaylıkla çıkabiliriz ki, ama ah dinimizin inceliklerini bilsek, İslam'ı doğru tanısak. Bakın İslam'ı biz de doğru tanımıyoruz. İslam'ı biz doğru tanımayınca, tabii çevremizde İslam'dan uzak yaşayan insanlar da tanımadığından, İslam'a düşman gözüyle bakıyor. İslam'ı kötü görüyor. Yani aslında Avrupalıların içinde bile, İslam'ı inceleyen yani sadece Avrupalı değil, Avrupalı, Amerikalı, efendim Asyalı, Kanadalı, Hintli, Japon efendim dünyanın her yerindeki insanlar yani gayrimüslim olan İslam'la henüz müşerref olmamış insanlar İslam'ı inceledikleri zaman İslam'a hayran kalıyorlar. Biliyorsunuz meşhur Voltaire var, meşhur filozof. O nasıl methetmiş Peygamber Efendimiz'in e, dinimizi, nasıl methetmiş? Bu bir takım kitaplarda böyle Avrupalı filozofların İslam'ı nasıl met ettiğini ve bazılarının da yaşayanlarının dahi nasıl sonunda inceleyip Müslüman olduklarını biliyoruz. Ah şu İslam'ın güzelliklerini biz de bilsek. Yani babadan dededen, ecdattan böyle soyca hep Müslüman olarak gelmiş bir efendim sülalenin evladı olan şu zamanda yaşayan şu Müslümanlar. Ah elindeki Cevherin kıymetini bilse, İslam'ın ne kadar kıymetli olduğunu bilse, içindeki güzel hükümleri bilse, başkalarını anlatsa da kimse İslam'a düşman olmasa. Ben gazetecilere bakıyorum, bazı yazarlara bakıyorum, Efendim, İslam'ın bir iki meselesini hemen öne getirip İslam'ı karalamağa, kötülemeye çalışıyorlar. Halbuki bu yanlış, efendim işte cihat var. Peki yani Sırplara karşı cihat etmeyelim mi yani şimdi? Yani saldırıyor, evimizi yıkıyor, köyümüz yıkıyor, biz huzur içinde yaşayalım derken, efendim saldırıyor. Buyur, cihadın gereği ortaya çıkıyor. Efendim İslam'da cihat olması fena. İyi ama cihat olmaması yeryüzünün fesada uğramasına sebep olur. Cihat elbette gerekli. Yani böyle yanlış şeylerle insan çok güzel şeyleri de kötü gösterebilir. Mesela Efendim tıbbı ele alalım. Geçen gün düşündüm aklıma geldi. Ben şimdi elime kalemi alsam şu güzelim tıbbı kötülemeye kalksam desem ki aman efendim bu doktorlar ne kadar fena insanlar. Niye? Efendim insanın eline iğneleri alıyorlar, harp batırıyorlar butlarına, kollarına efendim kanlar çıkıyor. Ellerine keskin neşterleri alıyorlar, cart karnını yırtıyorlar efendim kesiyorlar uzuvlarını. Ama bu doktorların yanına hiç yana yanaşmamak lazım. Hele insanlara bir takım haplar veriyorlar, şuruplar veriyorlar. İçiyorsun zehir gibi ağzın berbat oluyor filan. Aman bu doktorlar ne fena desem herkes gülmez mi? Güle, niye? Çünkü kardeşim evet bunlar böyle ama bunların hepsinin faydası var. Bunlar olmasa vaziyet daha kötüye gidecek. Onun için tıbbın bu gibi tedbirlerini hoş gör. Sen genel yapısıyla tıbba bak der. İşte bunun gibi insanların da Müslümanlığa böyle bakması lazım. Bunu nereden açtık bu e, parantez içindeki konuyu nereden açtık? Bakın İslam'da Allah el-Mütehabbine fiye buyuruyor. Müslümanların birbirlerini Allah için sevmesi e, ne kadar kıymetli ki Allah azap edecekken onlar hürmetine azaptan vazgeçiyor. Onun için... Muhterem kardeşlerim, İslam sevgi dinidir diye bastıra bastıra söyleyebilirsiniz. Ve birbirinizi sevmek için biraz da adım atın lütfen. Birbirinize doğru adım atın, kucaklaşın, birbirinizi sevin. Yani ben şu Türkiye'nin haline bakıyorum da ne kadar üzülüyorum bilseniz ilerici geriyi diye bir ayırım, sünni alevi diye bir başka ayırım, efendim bilmem Türk küp diye bir başka ayırım, şöyle diye böyle diye bir başka ayırım. Ne lüzum var? Allah'ın birbirini seven insanlara bu kadar mükafatları verdiği dinimizde aşikar iken birbirimizi sevmek, birbirimizle dost olmak, birbirimize iyilik yapmak varken bu düşmanlık niye? Yani dostluk varken düşmanlık niye? Saadet varken mutsuzluk niye? Efendim, huzur içinde yaşamak varken kavga niye? efendim sıhhatli yaşamak varken birbirimizi yaşa, yaralayıp öldürüp hapse girmek kabre girmek niye yani insanların bunları anlaması lazım tabi biraz da ben e, haklıyım galiba kendimizi kusurlu görüyorum anlatamamışız İslam'ın bu kadar güzel olduğunu bakın siz duyuyorsunuz bunları anlatın <gülüyor> benim için birbirlerini sevenler diye Allah o insanlar da çok sevdiğini bildiriyor ben yine bil eshar, üçüncü defa zikredilen hadis-i şerifte, üçüncü olarak zikredilen seher vakitlerinde istiğfar eden insanlar. Onu zaten sohbetimin bir arasında biraz anlatmıştım. Tevbe ve istiğfar etmek her zaman olur tabi, gece de olur, gündüz de olur ama seher vaktinde istiğfar etmek diyor bu hadis-i şerifte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Seher vaktinde istiğfar etmek. Muhterem kardeşlerim, seher vakti, yani sahur vakti, yani gecenin sonu, henüz daha sabahın vakti girmeden, imsak kesilmeden önceki zaman, kimlerin zamanıdır biliyor musunuz? Aşıkı sadıkların zamanıdır. Çünkü o zaman herkes uykudadır, hiç kimsenin kimseden haberi yoktur, Riya yoktur, gösteriş yoktur, şöhret afetine bulaşmak yoktur. O zaman aşık sadıklar, Allah'ı seven o muhibb-ı sadıklar, eve mühip bir sadık olmak yani aşıkı sadık olmak İslam'ın en yüksek mertebesidir. tasavvuflar böyle söylüyor. Tasavvufta en yüksek mertebe aşk makamıdır. O aşıkı sadıklar uykudan kalkıyorlar, seccadelerine oturuyorlar, tesbihleri ellerine alıyorlar, Kur'an-ı Kerim okuyorlar, Allah diyorlar, la ilahe illallah diyorlar, gözyaşları döküyorlar, yalvarıyorlar, dua ediyorlar. Ne kadar güzel. Yani aşıkı sadıkların Mevlasıyla mahbubu hakiki olan Allahu Teala Hazretleri ile baş başa olduğu zaman tabii Allahu Teala Hazretleri o mübarek vakitte gün kapılarını açıyor. Kendisi kullarına talip oluyor. Ey kullarım, haydi bakalım içinizde aşkı sadık varsa uykusun terk etsin, kalksın, benim divanıma gelsin, benden dursun dilesin, istediğini ben de ona vereyim diye kendisini talip olduğu zaman işte bunu da hiç unutmayın sevgili dinleyiciler. Evet, e, gündüzle ibadet olur. Günde beş vakit ibadetin zamanları var ama gecenin ibadetinin hali ve tadı başkadır. Tatmayan bilmez. Efendim tadan da bir daha herhalde o zevkten dolayı bir daha onu bırakmak istemez. Size efendim gecelerinizi de böyle Allahu Teala Hazretlerini zikrederek ibadet etmeyi tavsiye de ediyor hadis-i şerif. Ben de tabii nakleten bir kimse olarak Efendimiz'in hadisi şerifini ben de size tavsiye ediyorum ki böyle yapalım, yani birbirimizi sevelim, mütehabbine fiyye, geceleri allah Teala Hazretlerine aşikâne niyaz edelim, yalvaralım, dualar edelim ve Allah'ın evlerini ibadetlerle şenlendirelim, mamur hale getirelim, camileri dolduralım, Allah'ın yolunda yürüyelim, dinimizi öğrenelim ve hayatımızda yaşayalım ki Allah bizi belalardan korusun, sıkıntılardan korusun. Bakın Türkiye'nin başında bir sürü belalar var. Kendimiz şahsen mutlu olsak bile Türkiye namına üzülüyoruz. Nereden geldi bu belalar diyoruz? Bunların kalkması için çareler düşünüyoruz. İşte bunun manevi çaresi bu. Yani sen iyi Müslüman olursan, Allah'a güzel ibadet edersen, sen mümin kardeşlerini seversen Allah Teala Hazretleri belaları, azapları kaldıracak. Bosna'dan, Hersek'ten, Kafkasya'dan, Keşmir'den Filistin'den efendim Afrika'dan dünyanın her yerindeki efendim zalimlerin zulmü kalkacak demek ki. Allahu Teala Hazretleri yeryüzüne güzellikleri hakim kılacak demek ki. O halde Allahu Teala Hazretlerinin yolunda yürümeye gayret edelim. Allahu Teala Hazretleri cümlemize tevfikini refik eylesin. Hakkı hak olarak görüp ona uymayı nasip eylesin duyduklarımızdan ibret alıp, anlayıp, dinleyip onları uygulamayı nasip eylesin. Tabi nasihatten murat, nasihati tutmaktır. Ee, hadislerin, ayetlerin inmesinden, peygamber gönderilmesinden murat da insanların tebliğ edilen hakikatleri öğrenip onları uygulamasıdır. İslam, insana dünya ve ahiret saadetini uyguladığı takdirde sağlayacak. O bakımdan allah Teala Hazretlerinin ahkamını, dinimizin, şeriatimizin ahkamını en güzel tarzda hayatımızda, evimizde, iş hayatımızda, toplum hayatımızda uygulayalım da allah Teala Hazretleri bizi hem dünyada bahtiyar eylesin, güçlü kuvvetli eylesin, mutlu eylesin, hem de ahirette sevdiği kullar olarak cennetiyle, cemaliyle müşerref edesin. Aziz ve sevgili Akra. Akra diyor dinleyicileri, Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve bereket.